Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ümmeti Muhammed'in farklılığını Muhammed kelimesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bağlantı kurulmuş bir davanın ağırlığını konuşuyoruz. Başında Muhammed bulunan, hayrul halk, insanlığın efendisi bulunan bir dava, herhangi bir siyasi veya herhangi tarihi bir kavramla benzeştirilemez bile. Bu ümmet Muhammed ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir davadır. Sıradan bir dava sıradan bir din, sıradan bir çalışma içinde değiliz. Bu sebeple bu ümmetin farklılıkları var. Bu ümmetin Allah tarafından seçilmişliği var. Bu seçilmişliğin içinin doldurulmuş tarzı var. Ne yazık ki Müslümanlar olarak bir kısmımız sıradan bir çalışmanın içinde kendisini zannediyor olabilir. İnşallah bir kere ümmet mefhumu ayağa kalkınca ümmetin kim olduğu anlaşılınca çok daha aktif, çok daha ihlaslı ve kapasiteli çalışmaları yapmayı da Allah bize müyesser kılacak diye niyaz ederiz. Kardeşlerim altıncı özelliği bu ümmetin dini tamam bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamlanmış bir Kur'an'ın peygamberi olarak Rabbine kavuşmuştur. Maide suresinin üçüncü ayetini hepimiz biliyoruz, duymuşuzdur muhakkak. El yevme ekmeltu lekum dínekum. Size bugün dininizi tamamladım. Diyor Allah. Celle Celaluhu. Burada bizim ümmeti Muhammed'in karakterlerinden birisidir. Dininin tamam olması derken. Şunu kastetmiyoruz. Yani hayatın her bölümüne cevap verecek. Çok kapsamlıdır. Siyasette var, ekonomide var bu dinde. Bunu kastetmiyoruz. Bütün insanlık için çıkarılırken bu vardı zaten. Tamamlanmış, mühürlenmiş bir din sahibi ümmet olmak demek, iki nokta, değişim kabul etmez bir dinin sahibi olmak demektir. Zaman ve mekan, Değiştikçe Değişen dini yoktur Ümmetin Zaman Ne zaman olursa olsun Mekan Hangi mekan olursa olsun Ümmeti Muhammed'in Dini hep tamdır Hayat Coğrafya Siyaset Ekonomi bu ümmete uyar Bu ümmetin Uyabileceği Gevşeyebileceği, Değişim gösterebileceği, Herhangi bir, Zaman ve mekan, Veya konu yoktur, Olmayacaktır, Biiznillahü teala, El yevme ekmeltu lekum dinakum, Bugün size dininizi tamamladım, Sözüne, Bu perspektiften baktığımız zaman, Ümmet şuuru yakalarız, Teknoloji, Siyasi teoriler, sosyolojik çalışmalar, geliştiği veya insanların hayatını abluka altına aldığı bir zamanda ümmeti Muhammed mantığıyla hayata bakan birisi için değişen bir şey olmayacaktır. Burada arşivimde muhafaza ettiğim ve kendisi ilahiyat tahsili gördüğünü söyleyen bir hanımefendinin özellikle sadece ders ve ibret olması bakımından şu mefhumu el yavme ekmeltu lekum dinekum emrini anlamadığı zaman bir Müslümanın Müslüman da olsa ağzı neler konuşabilirin örneği olarak bir sorusunu zikretmek istiyorum Rabbimizin ve karne fi Evinizde kalın siz ayetini Kur'an-ı Kerim'deki kadınlara hitap eden bu ayeti benim ders olarak işlediğim konuları dinlemiş bana yazdığı bir mailinde diyor ki yani bu işlerden ben de anlıyorum az çok ama çok işte ben Türkçeleştireyim dediğini çok uzun bir yazı. Çok Sert görünüyorsun. Aslında çok duygusal birisin ama çok sertsin. Bu sertliklerinden biri de kadını eve kapatma sertliğidir. Seni de anlıyorum. Ayetten etkileniyorsun diyor. Seni de anlıyorum diyor. Arşivimdeki bir şeyden konuşuyorum. Alimler toplanıp bu ayeti yeni bir şekil verseniz olmaz mı diyor. Konuşacak hiçbir söz yok kardeşler. El yevme ekmeltü leküm dinaküm. Din mühürlenmiştir. Allah'ın vurduğu bir mühürü kulu açamaz. Nasıl açacaksın sen? Kimdir alim? Kimdir müştehit Allah'ın hükmüne oynayacak? Elbette bu Müslüman kardeşimizin kastı olduğunu düşünmüyorum şeytan ona balyoz gibi bir söz söylettiriyor ama içinde de iman var seni ayet etkiliyor diyor ne etkilemeliydi beni diye ona sorsam hiçbir cevap veremeyecek çünkü o medyatik değerlerden etkileniyor liberalist kafadan etkileniyor sen de ayetten etkileniyorsun, başka türlü düşünüyorsun diyorum. Bundan 30 sene önce bizim çocukluk ve gençlik yıllarımızda, geri kafalılık diye bir kavram kullanırdı gazeteciler. Geri kafalı, yobaz. O kavramı sildiler. Kullanmıyorlar artık. Bir 20 senedir kimseye geri kafa, yobaz, gerici, irtica, bu lafları sildiler. Neden? Ektikleri zakkum tohumu sonuç verdi. Müslümanların arasında da onların adına konuşacak adamları oluverdi. Bu ayeti bir düşünseniz tekrar diyor. Yahudi hahamları da öyle yaptı. O ayetleri bir düşündüler de Allah Kur'an'ını gönderdi. Yahudilerin bütün ellerindeki dini imha etti. Burada kardeşlerim, "Ellâ memekmelle lakum bu perspektiften ele alınmalı. Bu ayet Veda hutbesinde indi de Ebubekir radıyallahu anı ağladı ya ve peygamber ölecek demek ki filan. Ya bunlar çok duygusal boyutu meselenin. Mührünü Allah'ın kapattığı bir dosyayla oynamaz insanoğlu. Oynayamaz. Oynarsa Müslümanlıkla ilgili sorunu var onun demektir. Ümmeti Muhammed'in 6. karakteri budur Dini tamamlanmış bir dindir Değişim kabul etmez bir dindir Allah'ın şeriat olarak Önümüze getirdiği hususlar Serbest bıraktığı alanlar var Hiçbir şekilde mani yok Orayı zaten Allah İçtehal edin çalışın diye serbest bırakmış Şeriatımızın değişmez prensipleri 5 milyon tane değildir Hiç değişmesi mümkün değil Allah bunu kanun olarak koymuştur şeyler. Toplansa toplansa 200 tane olmaz. Serbest alanlar daha fazla. Ama en temel konular hiç değişmez bir şekilde Allah'ın tekeffülü altına alınmıştır. Allah bunu kendine ait görmüştür. Peygamberine bile herhangi bir şekilde bir müdahale hakkı tanımamış belli konularda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin karakterini, özelliklerini konuşurken kardeşlerimiz, yedinci özelliğini konuşmamız gerekiyor. Yedincisi, bu ümmet, nihayetinde, insanlardan oluşan bir ümmettir. Bu cümleleri dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Bu ümmet, İnsanlardan oluşan bir ümmettir. Cinlerden oluşan bir ümmettir. Meleklerden değildir. Cemadattan değildir. Taş, odun değil bu ümmet. İnsandır. Melek de değildir. İnsan da etten ve kemiktendir. Sıvıdan yaratılmıştır. İnsan yol yürür ama yer yer bitkin düşer. Göz kapakları ini verir insanın bazen. İnsanlardan müteşekkil olan ümmeti Muhammed yer yer insanın bu temel yapısı olan etten kemikten ve yorulabilir karakterden dolayı ümmeti Muhammed'in dini hayatında Yer yer yorulmalar olabilir. Ashab-ı kiram ve tabiinden sonra bu yorulma bir miktar kendini göstermiştir. Yorulma namaz tembelliği olarak, zekat cimriliği olarak, cihattan geri kalma olarak, infak yapmama, aile içinde zayıflama, nesil yetiştirmeme, herhangi başlıklardan birinde ortaya çıkabilir. Ümmetin bin kişiden üçünde de ortaya çıkabilir, bin kişiden sekiz yüzünde de ortaya çıkabilir. Din ise, altıncı maddede konuştuğumuz gibi Allah'ın tamamladığı bir dindir. Dinde herhangi bir yorulma, zamana cevap verememe, Mekanda işte kıtalar farkından dolayı yetersiz kalma olmaz. Ama dini yaşayan insan et ve kemikten yorulabilir. Bitkin düşebilir. Hatta bu bitkinlik nedenleri arasında şeytanın tuzağına yakalanmış olmak da olabilir. Dünyanın cazibesine kapılmak da olabilir. Din sapasağlamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hırada teslim edilip, Medine'de "El-yevme ekmeltu lekum beraber mürlendi. Gün neyse inşallah bin sene sonra kıyamete bir saat kala bile Allah'ın Kur'an'ı ve İslam'ı o tazeliktedir, tertemizdir. İnsan eli değmeden devam edecek. Deyecek olsaydı Napolyon Mısır'da bunu becerirdi. Moğollar yeni bir Kur'an yazmayı denemişlerdi, becerebilirlerdi. Müseylemetü'l-kezzab becerebilirdi kıyamete kadar Kur'an'a el değmesi mümkün değildir. Kur'an baki kaldığı sürece, taptaze kaldığı sürece de, İslam ilk indiği günkü gibidir elhamdülillah. Fakat, Müslümanlar, milyarı da bulsalar, beş milyar da olsalar, nihayetinde ettendirler, kemiktendirler. İlikler üzerinden ayakta duruyor insan. Kasla ayakta duruyor. Bu kaslar gevşeyebilir. Müslümanların arasında zekat uygulamasında, cihat uygulamasında, çocuk yetiştirme konusunda, tebliğ konusunda, herhangi bir konuda gevşeme olabilir. Pek çok konuda gevşeme söz konusu olabilir. Bu realite, tarih boyunca izlenmiş bir olaydır. Yer yer gevşemeler olmuştur. Bu gevşeme, bir noktada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü, sevdiği, okşadığı torununa dokunma düzeyine gelecek kadar da yükselmiş olabilir. Oldu denetik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama din hiçbir zaman ilk gününden farklı bir noktaya inmez. Artmaz inmez. Dinde çoğalma da yok daha iyi bir din olma olmaz ağaç değil bu suladıkça büyüyecek geldiği günkü gibidir din bu nedenle tarih boyunca 1400 senedir bu zafiyet kas gevşekliğine benzer müslümanların üzerindeki kas gevşekliğine benzer insandaki kas gevşekliği gibi ibadetlerin kas gevşekliği göstermesi cihat ruhunun kulluğun kas gevşekliğine benzer bir gevşeklik göstermesi nasıl insanın Kaslarında sıkıntı olunca bu koluyla tutup bunu ancak kaldırabilecek kadar yorgunluk hissediyor. Bir Müslümanın yeryüzünün bir tarafı füskü fücur içerisinde kıvranıyor. Kardeşim ne oluyor dediğinde ne oldu oralarda diye böyle zor duyuyorsa işte kas gevşekliği bu. Ümmeti Muhammed'in diğer parçası ile ilgilenemeyecek kadar bir gevşeklik var ortada. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize haber vermiştir. Özet olarak buyuruyor ki, bu ümmete Allah, her yüz yılda bir, dini duyguları, canlandıracak birisini gönderecektir buyuruyor. Bu gösteriyor ki, bu gaz gevşekliği, etten kemikten olmaktan kaynaklanan bitkinlik, İbadetlerde, cihatta, İslami hassasiyette, ümmet şuurundaki bitkinlik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmiştir. Nitekim mübarek torununun şehadetinden sonraki dönemde, o büyük faciadan sonra, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi gerçekleşmiş, ümmetin ittifakıyla Ömer bin Abdülaziz bir müceddit olarak gelmiştir. 50 yıla yakın süren bu kas gevşekliği dönemini 2 yılda toparlamayı Allah ona nasip etmiştir. Hadis-i şerif sahihdir. Her 100 yılda bir Allah bir müceddit muhakkak gönderecektir. Müceddit tazeleyici demek. Ancak bu konuyu uzatmayacağım çünkü müstakil bir ders yapacağız bundan çok önemli bir konu. Herkes kendini müceddit görüyor olabilir. Ben olmasam din çökmüş gitmişti. Ya da bizim Elif Cüz'ü okuduğumuz hocamız müceddit zaten. Herkes eğer kendini tek başına İslam görecekse herkesin kendisi müceddit zaten. Ayrı bir konu. Ümmet konuşuyorsak bir müceddit ancak kendinden birkaç asır sonra müceddit olduğu ispat edilir birisidir. Kendi zamanında müceddit olduğunun iddia edilmesi, yenileme ruhuna aykırı varlığı bir defa kas gevşekliği onun. Kendisi hakkında karar verilmesine müsaade etmesi, bunu zımdan işaretmesi etmesi zaten kas gevşekliği işareti o. Çünkü müceddit böyle şeylerle uğraşmaz. Bir kişinin imanını kurtarmakla uğraşır. İç propagandaya vakti yoktur müceddidin Binaenaleyh müstakil, yerli yerinde bir ders yapacağız. Bu konu çok önemli bir konu. İnşallah bunu zihinlerimize yerleştireceğiz. Geçmiş mücedditlerimizi sahipleneceğiz. Gelecek mücedditlerden biri olmak için uğraşacağız. Kim müceddittir kampanyalarına değil, tecditte yani bu ümmeti yenilemekte, bu kas gevşekliğine karşı, yeniden ümmeti ayağa kaldırıp dik yürütmekte bir hamlem bir katkım olur mu diye düşünmektir hepimizin görevi burada e, bu birinci uyarım ikinci uyarımda kardeşler tekrar vurguluyorum sözün başında söyledim dinin tecdid edilecek yenilenecek bir tarafı yoktur namazı mı yenileyeceksin orucu mu yenileyeceksin haccı mı yenileyeceksin cihada mı şekil vereceksin Din taptazedir, eskimez ki. Dini yaşayanların sırtında bir yorgunluk olur. Müslümanda bir uyuşukluk olur, bir sersemlik olur, onu giderme üzerine tecdit yapılır. Bunu konuşuyoruz. Bu ümmetin yedinci karakteri de budur. Bu ümmet bir nebze kas gevşekliği yaşayabilir. Hafif bir uyku sersemliği geçirebilir. Bu ebedi olmaz Allah'ın izniyle. Hafif bir gevşeklik ümmette görülür. Ebedi değildir bu. En fazla yüz sene sürer Allah bir müceddit gönderir. Bu müceddit kim olur? Kimdir? Hangi zamanda gelir? Bunların üzerinde inşallah müstakil çalışacağız. Bu çünkü çok önemli bir konu. Böyle e, sohbet, çay kahve içerken e, o ortamda konuşulacak bir konu değil bu. Umudumuz ve heyecanımız açısından hayati değeri var tecdit konusunun. Buna müstakil bir başlık açacağız inşallah. Kardeşler ümmeti Muhammed'in sekizinci karakteri. Bu ümmet yukarıda beşinci altıncı maddelerde de zikrettiğimiz gibi sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu ümmetin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk sadece Ömer bin Kattab'ın radıyallahu anh omuzlarına yüklendiğinde çok zor hakikaten. Ali bin Ebi Talib'in sırtına yüklendiğinde zor. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın omuzuna yüklendiğinde şehadetle sonuçlanıyor. Ama müminler kolektif çalışıp koordineli çalışmayı becerdikleri zaman bu sadece Hüseyin'in şehadetine sebep olan radıyallahu anh bir katliam düzeyindeki bir yük, milyara bölündüğünde, sabahleyin işe giderken bile halledilebilecek bir iş olarak çıkar karşımıza. Ama bir kişinin sırtına bırakıldığında, bir kişi bir milyarı taşımak zorunda kalınca, çetin bir yük olur bu. Bu ümmet, tam anlamıyla sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Elbette sorumluluk, Ümmetin üzerinde Allah'ın murad ettiği her ne varsa O'dur. Ama bireylere yansıdığında, A, B, C, 4, 5, 6, 7 numaralı şahıslara taşındığında, herkese takati kadar Allah yükleyecektir. Zengine infak et, bu sorumluluktan pay al diyecektir. Alime de yönlendir ümmeti, sorumluluk al diyecektir. Siyasetle görevlendirdiği kuluna da dik dur Taviz verme ümmetin istikrarından diyecektir Herkese bir görev verecek Allah Başka bir kuluna da Sana hiçbir meziyet vermedim Sen tarlada çalış Ümmeti Muhammed'in çocukları helal patates yesinler Hormonsuz domates yesinler diyecek Sen de 20 tane inek besle O ineklerin sütünden süt içsin bebekler Sana sevap yazayım diyecek Herkesin bir görevi var İnek beslemek basit bir şey değil ki. Bir Karadeniz köylüsünü, Babamla ziyaret etmiştik, Bir zamanlar, ee, Biz öyle bir şey kastetmedik babamla, Ne iş yapıyorsunuz filan dedik, İnek besliyorum dedi. Kaç tane, 20 tane bir şeyler saydım, Şöyle var, böyle var, Yorucu oluyor mu filan gibi sorular sorduk, Bu da zannetti ki, yani yani çoban herif demek istiyoruz. Ondan sonra e, siz dedi hocasınız değil mi? Talebe okutuyorsunuz dedi. Müslümanların çocuklarını okutuyorsunuz dedi. Evet dedi. E ne farkımız var bizim? Siz çocukları okutuyorsunuz, biz de besle yürük dedi. Karadeniz lehçesiyle yani ben de bu ümmete hizmet ediyorum. Alim Allah, Allah doğru hakikaten. Onun doyurmadığı çocuğu ben okutamam ki zaten. O yanlış anladı ama dediği doğruydu. O kendini savundu. Yani siz okutuyorsunuz ama biz de besliyoruz. Aynı düzeydeyiz yani bir farkımız yok Allah katında. Çobanla halim aynı oldu. Bu ümmetin her biri bir sorumluluk alır. Biri çocuğunu okutacak, öbürü aynı çocuğu doyuracak, öbürü giydirecek. Hepimiz sorumluyuz. Bu kolektif çalışmamızdan da ümmet kimliğimiz ortaya çıkacak. Ama her halükarda bizim bu ümmet olarak sorumluluklarımızda en önemli dikkat çekmesi gereken şey bu ümmetin her şeyden bir önce bir numaralı sorumluluğu ihlastan taviz vermemektir. İhlas nedir? Allah için yaşamak ve Allah için yapmaktır. Eğer ümmet Yeryüzünde Allah için yapma düzeyinden Aşağı inerse Bu ne demek olur? Bu ümmet Dünyacı Ama ahiret iddialı Bir ümmet olur Bu da bir çelişkidir Bu çelişki bu ümmetin Sorumluluktan kaçtığını Ama kimlik kartını Taşımaya çalıştığını gösterir bunu da Allah kabul etmiyor. Yahudiler böyle yapmak istediler. Musa'nın adamlarıyız. Ama altın bizden başkasında olmasın. Borsa elimizde olsun dediler. Olmadı. Ümmet, bütün bu saydığımız sorumluluklarında, yeryüzündeki güç ve otoritesini Allah için kullanacak. İhlas'tan taviz vermeyecek. İnsanoğlunun, Şahitlerini, şahitliğini yaparken de böyle yapacak. Ve insan sorunlu bir tip, arıza üretebilir bir yapı sahibi olduğu için de, ümmetin içerisinde emri bil ma'ruf ve nehyanil anil münker sürekli taze kalacak. Emri bil ma'ruf ve nehi anil münker taze değilse, eğer ümmet, Müslümanlar emri bil ma'rufu ve nehyi anil münkeri hocaların sırtına atıp kaçtılarsa, alimler bunu yapsın istiyorlarsa, yani ümmet sorumluluğu sadece alimlere atıyorsa, ümmetin içerisindeki Allah için yapma ve Allah için ayakta kalma ruhu zayıflayacak demektir. Zayıfladığı zamanda ilk kaybedilen şey ümmet şuuru olacak. Bu şuur kaybedildiğinde Allah'ın bu ümmeti yerleştirdiği koltuk dolmuyor demektir. Bu da yardımın gelmemesi. Meleklerle beraber yaşamamak gibi ağır sonuçlar getiriyor beraberinde. Tekrar burada önemli bir noktaya işaret ediyoruz arkadaşlar. Dedi ki bu ümmet sorumluluk ümmetidir. Bu sorumluluğun bir numarası Allah için yaşıyor olmaktır. Allah için yaşıyor olmayı pratiğe dökeceğiz tabi. Açı takdirde. Herkes zaten Allah için yaşıyor. Allah için yaşıyor. Şahitliğini de Allah için yapıyor. Ve çok önemli bir başlık. Herkes Allah için yaşıyor ama insan olmaktan kaynaklanan sürekli arıza yapma, kalma, ayağa kayma, dili sürçme, Görememe, yanlış tutma, kırma, dökme gibi hataları olacak. Ümmeti Muhammed'in ilk nesli, en mübarek nesil ashab-ı bile oldu bunlar. Ama onların kimliğine zarar vermedi bu. İnsandılar, insan olarak hataya düştüler, insan olarak yapması gereken tövbeyi de yapıp Rab'lerinin rızasını kazandılar. İş bitti. Hiç kimse onları başka bir şeyle itham etmedi. Allah onlardan razı olsun. Bu ümmet, bu mantıkla hareket edecek. Birinci nokta bu. İkinci nokta, bu ümmet, yeryüzünde, Allah'ın halifeleridir. Biz buna şahitler diye de bir isim verdik ama, ayeti celile, buna yeryüzünde, Allah'ın halifesi olma diye bir isim getiriyor. Ne demek? Allah, kullarını, ne, ne görmek istiyor? Dünyayı nasıl görmek istiyor? Bunu mü, ümmeti Muhammed'in eliyle yapacak Allah, Allah. Hiçbir zaman kıyamete kadar Allah yeryüzünde bir camiyi meleklerine yaptırtmayacak. kabe İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam'a yaptırdığı gibi yeryüzünde cami gerektikçe bunu ümmeti Muhammed'in Müslümanları yapacak. Hiçbir zaman cihadı meleklere yaptıtmayacak Allah. Mümin kulları yapacak, ümmeti Muhammed yapacak. Çünkü yeryüzünde istihlaf dediğimiz Allah'ın halifesi olmak, yeryüzünde Allah'ın yapmayı murad buyurduğu şeyleri yapma görevi ümmeti Muhammed'e aittir. Bunun karşılığında da Allah bu ümmete lütuflarda bulunmuştur. Nedir bu lütufları Allah'ın? Yani destekleyecek. Madem biraz Anadolu ya da modern ifadelerle Allah'ın elemanıdır ümmeti Muhammed. Elemanını Allah destekleyecek. Burada arkadaşlar çok önemli bir ayeti belki 5-10 derste daha kullanacağız inşallah. Nur. Suresi'nin 55. ayetini. Şimdi sadece hızlı bir şekilde bu ayeti okuyacağım burada. Ama bu ayetten çok derslerde alıntı yapacağız. Ümmeti Muhammed'i konuşmaya devam ettiğimiz sürece. Burada bu Nur Suresi'nin 55. ayetinde Allahu Teala Ümmeti Muhammed'e verdiği görev olan yeryüzünde Allah ne murat ediyorsa onu siz yapacaksınız madem ümmeti Muhammed'siniz ne istiyor Allah yeryüzünde camiler olsun siz yapacaksınız yeryüzünde yarattığı okyanuslar, denizler, dereler ovalar kirlenmesin ümmeti Muhammed'in vazifesi ve fiha, fîhâ yeryüzünün imarından sizimli sizi sorumlu tutar Allah yur Kur'an-ı Kerim. Binan Ali Arakan'da Filistin'de şurada burada kan akarken sorumlu oluyor da Müslüman. Kızıl Deniz veya Akdeniz veya Marmara Denizi kirlendiği zaman kim sorumlu? Yeryüzü Ümmeti Muhammed'e emanettir. Sadece kanı akan Müslümanlar emanet değil Ümmeti Muhammed'e. Yeryüzü ümmetiyiz biz. Okyanuslar da bizden sorulur vadilerin güzel kalması da bizden sorulur olması gerekiyor. 55. ayeti Nur Suresi'nin kardeşlerim. Ve adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihate le yastahlifenhum fil ardi kemastahlafellezina min qabluhum ve layumekkenen lehum dinahum allazi ertadalluhum ve layubaddilennahum min ba'di khaufihim emna اَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا صَدَقَ اللّٰهُ Ümmet-i Muhammed'in mevcut durumunu, geçmişini, geleceğini önüne koyan 55. ayetidir Nur suresinin. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الصَّالِحَاتِ Allah sizden, iman eden, ve salih ameller yapan, sadece iman değil, iman eden ve salih yapan, ameller yapanlara söz vermiştir. وَعَدَ Allah söz vermiştir. Çok açık söz veriyor. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ Önceki nesillere, yeryüzünde, sahip olma söz sahibi olma hakkı tanıdığı gibi onlara da bu hakkı tanıyacaktır gerbüzünde ve seçip gönderdiği dinini tam hakim kılmayı onlara nasip edecektir ve seçip gönderdiği dinini tam hakim kılmayı onlara nasip edecektir ve le yubaddilannahum min ba'di emna korkulu bir süreç yaşadıktan sonra güvenli bir zamana onları ulaştıracaktır. va <gülüyor> Allah, Allah'ın sözü bu. Bütün bunlar bütün bunlar ne zaman ya Rabbi ve kime ya bu duneni la yushikuna bi şey'e. Hiçbir şekilde bana şirk koşmayan bana ibadet eden kullarım için. İbadet, sadece namaz kılmaksa, namaz kılanlar için bu vaat. İbadet, hayatı Allah'a teslim etmekse, o zaman. Ticaretten ziraate, siyasetten ekonomiye, Dağda, şehirde, vadide, kooperatifte, evde, iş yerinde. Allah var. Şeriki yok Allah'ın. Hiç kimse ortak değil Allah'a. Olduğu zaman وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ لَذِي ارْتَبَعَ لَهُمْ Sözü o zaman Allah'a. Burada sadece içimiz huzur dolsun diye ve bir teoriyi yıkmak için bir şey konuşacağımı kardeşlerim. Müslimden 2922. Hadisi şerifini nakledeceğim. Şimdi dünyanın Hakim güçleri Yahudilerdir deniyor. Ne kadar öyledir benim pek anladığım Bir şey değil ama Nerede güçlü bir tüccar varsa Yahudidir muhakkak Deyip başından savsaklıyor Müslümanlar. Yahudi her şey Yahudinin elinde Yahudinin elinde. Tamam be dediğiniz gibi olsun ya. Tamam. Nur suresinin 55. ayeti ne? Her türlü güveni garanti edeceğim Allah buyuruyor. Yeryüzü sizin olacak. ve la yumekkinen Din de istediğiniz gibi yaşanacak. Ayet. Yüzde bir şüphesi olan mümin olamaz. Ayet. Mecazi bir da yok burada. Çok açık seçik ayet. Bununla ilgili onlarca da hadis-i şerif var. Bu ayet dedim ya farklı defalarca gelecek. Tekrar ona döneceğiz inşallah. Fakat sadece şu dünya Yahudilerin elinde. IMF onların elinde, IMF de onların elinde. IMF de, IMF de hepsi onların elinde. Ben de peygamberime bakıyorum. Bütün gayipten haberler de onun elinde. Müslüm'ün 2922. hadisi şerifinde لَا تَقُومُ Hatta حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ Yahud. Hakim olmaktan söz etti mi? Nur suresinin 55. ayeti Bu hakimiyet yarın kalktıklarında olmayacak Bir sürtüşme sonucu olacak tabi Kimse sana Hakimiyeti sana bırakıyoruz Nöbet senin buyur Eş başkan olarak sen idare et dünyayı Diyecek hali yok Kimse parayı bırakmaz Kimse yeryüzü otoritesini kimseye teslim etmez mi de Bu bir şey üzerinde olacak, bir savaş üzerinde, bir mücadele üzerinde olacak. Müslümanlar bunu yapacaklar. Kabul ettim. Bütün güç Yahudilerin elinde. 2922. hadis-i şerif. Bu güç sahiplerine sesleniyor. La <gülüyor> tekumu's sa'at hatta yuqatilal muslimun el-yahud. Müslümanlar Yahudilerle savaşa tutuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Fiyakutluhum Müslümanlar ve bu savaşta Müslümanlar galip geleceklerdir. Hatta yahutb el Yahudigu min Vara'il Hajarı ve Yahudiler taş ve ağaç bulup arkasına saklanacaklar. Taş bulup ağaç bulup yani bir heykel bulup arkasına girecekler. Buraya gelmez Müslümanlar diye. Fiyakoullul Hajaru ve taşlar ve ağaçlar bile dile gelecek. Ya Muslim, ya Abdullah, ha Yahudi Yahudiyun Gel arkamda Yahudi saklanıyor diyecek. Taş ve ağaç diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fetâle <gülüyor> Gel gel Tam senin aradığın Yahudi burada diyecek. İl'el Garkat. Fe innahu min şeceril Yahud Garkat isimli bir ağaç. Bizdeki söğüde benzer bir ağaç benim benzetmelerim doğruysa. O ağaç böyle dile gelmeyecek diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Hikmetini Allah bilir tabi. Kardeşler, Rabbim benim, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ اللَّذِ ارْتَوٰى لَهُمْ Onlar için beğendiğim İslam'ı hakim kılacağım diyorsa, sen de bana kalkar eğer, ya, Yahudiler çok güçlü. IMF'te, IMF'te onların elinde kardeş Nasıl sen bu işi yapacaksın? diyorsan eğer ben de sana diyorum ki zaten önce onları ezdirecek Allah merak etme sen. Yeter ki ye'buduneni la yuşrikûne bi şey'a. Tam anlamıyla bir kulluk oturmuş olsun. Her şey Allah'ın şeriatına göre olsun. Gerisine karışma sen. Ve bu ümmet, 8. maddede dedik ki, sorumluluk taşıyan bir ümmettir. Bu sorumluluk taşıdığı için ümmet, üzerine görevler yükleniyor dedik. İşte ihlası hep canlı tutacak. Emri bil maruf hep aktif olacak. Hocalara, davetçilere yıkıp kaçmayacak ümmet. Herkes ben olmazsam bu ümmet çöker diye düşünecek. Son kale benim diye düşünecek her Müslüman. Takatı kadar şüphesiz. Allah hiç kimseye takatının üstünde bir görev yüklemiyor. Gücünüz yettiği kadar takva olacaksınız. Elbette öyle. Baştan sona kadar herkes e, süper mücahit olamaz. Kimi bir hizmette, kimi başka bir hizmette iyi olur. Ama ortalamasından Allah'ın dini kazanır bunun. Böyle olacak. Bu ümmetin sorumluluklarının bir tanesi de cihat sorumluluğudur ümmeti Muhammed cihattan sorumludur ve cahidû fillâhi hakkâ cihâdî huve ayetini hac suresinde okumuştuk ne buyurmuştu Allah Allah yolunda hakkıyla cihad edin huve citebâküm sizi bunun için seçen Allah'tır kaçamazsınız burada kardeşler Cihat kelimesinin en çok zulüm gören kelimelerden biri olduğunu söylemek zorundayız. Zulüm insana yapılır diyoruz ama bazen kavramlar da zulüm görür. Cihat kelimesi ciddi bir zulüm görmüştür. En basit örneğini vereyim. Halid bin Velid radıyallahu anh. Mücahit midir? Başka kimdir ki Mücahit? Mücahit tabi. Übey ibn-i Ka'b kimdir peki? Übey ibn-i Ka'b olmasa Kur'an'ı kimden duyacaktık biz? Kur'an olmayınca neyin cihadını yapacaksın? Madem sadece Halid bin Velid akla geliyor cihad edince, cihad dedin mi Halid bin Velid, Hamza radıyallahu anhuma akla geliyor. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin kaleminin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor? O zaman tamam, alimlerden başka kimse cihat etmiyor diyor. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bir zamanlar bir okun gücü diye bir ders yapmıştık oku yerden alıp al kardeşim ben atamıyorum sen at bunu diye ok taşıyan yani ok alıp işte bunu sen al at diyen birine bile Allah cennet vaat ediyor o eğilip oku yerden almaya kalksa vuracaklar onu birinin yerden alması vermesi ok atmak kadar değerli çünkü bu ümmetin cihadı savaş değildir ashabı kirama Hayatları anlatılırken ashabın yeri önemi anlatılırken sadece savaş kahramanları olarak bakılması zulümdür, günahdır, saygısızlıktır. 10 yaşında aylarca hoca efendilerden yaz aylarında ders dinlemiş 5 tane çocuğu çağırıp ashab-ı kiram hakkında bir resim çizmiş tahtaya desek hemen eline kılıçlı bir adam resmi çiziyorlar. Ali radıyallahu anı çiz bakalım deyince hemen zülfikar akla geliyor. Kılıç. E, Peygamber aleyhisselam da ilmin kapısı diyor onun için. Ashab-ı kiramın Ashab-ı kiramın Uğud'daki cengaverleri Allah onlardan razı olsun. O cengaverlere o gün yemek pişiren yaralarını saran kadınları kadınları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hutbe okumak için bir minber yapan marangozu, Mescidi nebi duvarlarını yapmak için kerpiç eli, çamurlu olarak kerpiçle yoğuranlar, aleyhissalatu vesselam Efendimizin gömleğini yıkayıp temiz bir şekilde ashabının önüne çıkmasını sağlayan hizmetçileri ve cephelerde Allah için ölüme Düğüne gider gibi gidenleri Hepsi Allah'ın dinini yerleştiren Ordunun bireyleriydiler Ashab-ı kiramı Sadece kılıçla hatırlamak zulümdür Bu cihada da zulümdür Ashab-ı suffah olmasa Yemen'e kim alim olarak gidecek Asab-ı Kur'an öğretmeseler, namazı, ibadeti öğretmeseler ümmeti Muhammed 100 sene içinde 3 kıtaya yayılacak güce nasıl ulaşacaktı? Öldürerek insanlar Müslüman mı oluyorlar? Cihad kılıç kullanmak değildir. Kılıç kullanmak cihadın bir parçasıdır. Cihad kılıç kullanmak ise eğer Alimlere çalışacakları ortamı oluşturmak içindir o. Yetiştiremediğin nesilleri, Kılıçtan geçirmenin bir faydası mı varmış? Çocuk mu öldüreceksin? Kadın mı öldürecek? Var mı böyle bir şey ashab kiramın hayatında? Cihat, Allah'tan başkasının konuşmamasını sağlamaktır. İ'la-i kelimetullah. Allah. Son söz Allah'ın sözü olsun. Karşısına çıkılmayan söz Allah'ın sözü olsun diye televizyon kurmak da cihattır. Gazete çıkarmak da cihattır. Bir düğünde konuşmak da cihattır. Meydanı işgal edip de orada kafirlerle dövüşmek de cihattır. Önemli olan sonucu, Allah'ın sözü son söz olsun diye yapılan çalışmanın sahibi olmaktır. Bu içinde elbette mazlumların hakkını korumayı da barındırıyor. Ama bütün dünyanın hukuk dalavarası üzerinden, siyaset oyuncağı üzerinden savaş yapmaya yeltendiği bir zamanda mantar tabancasıyla İslam namına iş yapılmaz. Basiretli olmak gerekiyor. Eğer böyle olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hasan ibn Sabit'i yanı başında bir silah gibi taşımazdı. Kimdir Hasan ibn Sabit? Şair, emin olun bir kere kılıç tutup tutmadığına dair bir rivayet yoktur yaşlı başlı bir adam zaten kılıç onu taşıyamaz o kılıcı taşıyamaz biri ama Efendimiz ne buyurdu kalk Hasan, kalk ruhul kudüs arkanda konuş dedi. Ya konuşunca Hamza'nın önünden kaçar gibi kaçtı müşrikler Hamza'nın yaptığı işin bir benzerini Hasan ebni sabit yaptı radıyallahu anhüm cemi'in Herkesin bir görevi var. Kadınların, erkeklerin, delikanlıların herkesin bir görevi var. Bu görevi Rabbimiz takdir buyurdu, Müslümanlar yaptılar. Binan Ali cihat rib'i, Rustem'in önünde ne demişti? Kullara kulluktan Allah'a kulluğa yükseltmek için geldik demişti. Topraklarınızı almak için değil. Kula kulluk yapmayalım, Allah olsun Rabbimiz. Bu seviyeyi yükseltmek için insanlığı. Bu nasıl yapılıyor? Kılıçla, kılıçla. Kalemle, kalemle. Sözle, sözle. Neyle yapılıyorsa? Ziraatle, ziraatle. Ordu hazırlamışsın. Helal yiyecek lokmaları yok. Kolay içerek mi cihada göndereceksin mücahitlere? Ayran yok, kola için bari. Yeri gelir bir bardak ayran mermiden değerli olur. Susuzluktan ölüyor mücahit. Bu ümmet, evrensel değerlerin sahibi bir ümmettir. Küçük bir odada, projelendirilemez bu ümmet bir masa üzerinde bu ümmet daraltılmış projelere mahkum edilemez zulümdür bu ümmete en başta da cihat olmak üzere kavramlarımız adeta çoluk çocuğun elindeymiş gibi ucuza kullandırılamaz çok yazık olur ümmetimize evet Sekizinci olarak da bu ümmetin karakteristik özelliklerinden söz ederken, dedik ki bu ümmet, sorumluluk taşıyan bir ümmettir. En büyük sorumluluğu da, ihlası yeryüzünde ebediyete taşımaktır. Bir nesil paraya, şöhrete, mekama, mevkiye taviz vermeden, Sadece Allah için yaşıyor olmalıdır. Bu ümmeti Muhammed'in özelliğidir. Bu sorumluluk var. Yeryüzünde Allah için olma, sadece Allah için yaşama, Allah için doğurma, Allah için büyütme, Allah için kazanma, fiiliyatta, sözde, eylemde, hep bunu ispat etme kalitesi, bu ümmetin bir neslinde sürekli kalmalıdır. Ve insan mantıklı nihayetinde olduğu için ümmet, arızalara karşı, hatalara, gevşekliğe karşı, emri bil ma'ruf, nehyanil münker yapan bir kadrosu bulunmalıdır. Bu imani özelliklerinden biridir. Sorumluluklarını sayıyoruz. Sorumluluklarını sayıyoruz. Ve cihat, bu ümmetin sorumluluğundadır. Ama cihat, insan öldürmekten ibaret, meydanları kana bulamaktan ibaret algılanırsa, İslam'a, cihadın sultanı olan Resulullah'a, sallallahu aleyhi ve selleme en büyük mücahitler ordusu olan ashab-ı kirama hakarettir bu Ali deyince kılıçlı bir adam tasavvur etmek hakaret olduğu gibi kılıcı da olan yüreği de ilimle dolu olan adamın adıdır Ali radıyallahu anh açtı mı ağzını kütübhane oluyor kaptı mı kabzasını kılıcının mücahit oluyor Kahraman oluyor. Ashab-ı yaptıkları hizmete baktığımızda bir tanesini çeksen motorun bir dişlisi dağılmış gibi oluyor. O şekilde hizmet ettiler. Yeri geldiğinde arkadaşlar Resulullah'ın morali olsun diye kapısında ağladılar bile. Hamza şehit olduğunda muacirlerden de Hamza. Hamza muhacirlerdendi. de. ne demek muhacirlerdendi? E Medine 5000 nüfusu bir yer diyelim. 500 tanesi Mekkeli, 4 400 tanesi Medineli. Ensar'dan şehit olanlar Medine'ye getirildiğinde kadınlar vahbeyları koparıp ağladılar. Ağlıyorlar. Hamza'nın da cenazesi toprağa kondu. Şehit mübarek şeyi Medine'de Hamza'nın akrabası yok, gücesi şey yok. Efendimiz var yeğeni olarak. Ali var, o da öbürü yani. Efendimiz sokaklarda bu grup niye ağlıyor? Ya Resulallah filanca sahabi için ağlıyorlar ensardan. Bu niye ağlıyor? E bu da filanca işte kadınlar küme küme aa işte kadınların ağlama sahnesi. Efendimiz bakmış ve lakinne hamzete la bevâkiye lehû demiş. Zavallı hamzam için ağlayan yok ama buralarda demiş. Bu yani yok burada akrabası yok, yok kim ağlayacak onun için tamam üzüldü herkes ama ağlayacak kimse yok arkadaşlar ensar adamları evlerine gitmiş kadınları toplamışlar ne yapıyorsun size ha ya? demişler Hamza diye ağlayın Resulullah morali düzelsin demişler Hamza diye ağlayacaksınız var mı dünyada böyle bir şey ya hangi romanda yazabilirsin bunu Efendimiz Aleyhisselam'da akşam bakmış ki, aa Hamza diye kadınlar ağlıyorlar. Ağlayarak bile Resulullah'a destek olmak şuurudur bu. Bu ağlayanlar, evlerinin yarısını bölüp Mekke'ye gelen muhacirlere veren adamlar. Siz amcanıza, dayınıza, halanıza ağlarken Resulullah'ın amcasını unuttunuz diye üzüldü peygamber diye karılarını ikaz eden adamlar bunlar. Yok bunun örneği dünyada ya. Olamaz zaten. Ümmeti Muhammed'in şeriat erbabı müminlerinden başka hiçbir insan bunu bu dünyada yapamaz. Resulullah'ın adamları yapar bunu. Yaptı nitekim. Radıyallahu anhum. Bu ümmet şuurudur. Ümmet kafasıdır. Cihad da budur kardeşlerim. Ashab-ı kiram da bunu yaparak Allah'ın razı olduğu kullar haline geldiler. Şu şuuru unutmayınız. Peygamber aleyhisselam onlara benim Hamza'mı niye unuttunuz diye sitem etmedi. Ah amcacığım senin burada kimsen yok kimse ağlamıyor senin için dedi. وَلَاكِنَّ hamzete لَا Zavallı Hamza'nın ağlayanı yok. Doğru. Suç değil. Kendi kocası ölmüş. Kendi oğlu ölmüş, şehit olmuş. Ona ağlıyor kadın. Bu nedir ya? Rolü yapılabilir mi arkadaşlar? Tiyatro için bir oynayalım şu rolü. Oğlum öldü. Kocam öldü. Hüngür hüngür ağlıyorum Medine sokaklarında. Ya Resulullah özüldü, hamcası unutuldu diye. Susuyorsun. Açıyorsun şarteli. Aa Hamza diye ağlamaya başlıyorsun. Yap bunu bir bakalım oluyor mu ya? Uhud'da şehit olanla bu kadın aynı cennete girecekler işte. Cihad da budur. Sadece şehit olmak değil, bu şehadetin ve o şehadeti arkada organize eden gücün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki moral deposunu sağlamak, ona moral dopingi yapmak da bir iş. Onu yapamadığın zaman zaten uda bir daha gitmeye mecali kalmıyor ki. Cihat budur. Bu kapsamlı dini, bu kapsamlı ibadet anlayışını, Resulullah'ın morali yerine gelsin diye, kendi öldürülmüş kocanı ve oğlunu unutup, Resulullah'ın amcası için ağlayan idraki bırakıp, iki paragraf üzerinden yaşanan Müslümanlık, zulümden başka bir şey değil ya. Kavram zulmüdür bu. Ama, bu, Destan yazar gibi yeni bir nesil geliyor elhamdülillah. Bu nesil Allah'ın şeriatına olduğu gibi sahip olma arzusundadır. Belki sayıları yüz binler, milyonlarla ölçülmez. Ama bu ümmetin garipleri bir, iki, üç diye ölçüldüğü için فَتُوبَا لِغُرَبَا diye anılmışlardır. Müjdelenmiş olmak kolay değil. Allah Böyle bir din göndermiştir. Böyle kapsamlı bir din göndermiştir. Bundan ümmeti sorumlu tutmuştur. Bu sorumluluklardan biri cihat sorumluluğudur. Ama cihan Rasulullah'ın morali kırılmasın diye oğlunu unutup, şehit olunu unutup onun 60 yaşındaki amcası için ağlamanın adıdır. O kadar ki arkadaşlar, o kadar ki bu ağlama ileri gitmiş, kendi çocukları geri geldi sanki dirildiler de sadece Hamza kaldı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerin arkasından böyle ağlamayı yasaklamış sonra var mı buna diyecek bir söz benim Hamza'm için ağlayan yok diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeter ya bundan sonra ağlamasın kimse ölüler için buyurmuş göz yaşına boğmuşlar Medine sokaklarını tiyatrosu olmaz bu işin arkadaşlar kim tiyatro yapar keyfi yerindeyken Herkes ağlıyor, biraz da biz ağlayalım dersin. Daha henüz e, kanlı çamaşırları elinde oğlunun senin. Şehit gömmüşsün toprağa, iki saat olmamış. Sabahleyin oğlun şehit olmuş, öğlen de ağlıyorsun, kindi de onu unutuyorsun, akşam Hamza için ağlıyorsun. Kollektif Müslümanlık, ırklara, kabilelere, tarikatlara, cemaatlere, vakıflara bölünmemiş, ağlarken de Resulullah için ağlayan, gülerken de Resulullah için gülen ümmet ruhudur bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.